Eşim sürekli olarak başta annem olmak üzere bütün aileme açık bir şekilde hem hakaret ediyor hem de sövmek diyebileceğimiz küfürler ediyor. Artık dayanamıyorum ne yapmalıyım diyor. Nikahımız zedelenir mi acaba? Evet burada bir ahlak problemi var. Yani bir kişinin kendisine ailesine küfür etmek affedersiniz ahlaksızlık oluyor. Ahlak dışı bir Hı -hı. harekettir. Ha, böyle bir beyefendiyle izdivaç yaptığı için artık o şahsın elbette sıkıntı çekmesi mukadder. Yani bu tarz hitaba masar oluyor maalesef. Hı -hı. Yani ağzı bozuk bir adamla evlenmek arzu edilen bir şey değil ama bir izdivaç söz konusu oldu. Böyle bir beyefendiyle evlendiniz. Efendi diyorum ama neyse alışkanlık gereği. Yani böyle bir insan için çok şey söylenebilir ve burası müsait değil. E, niçin küfredersiniz? Yani kendi eşinizin anne babasını niye böyle bir şey yaparsınız? E, başka şeylere niye küfredersiniz? Yani ey Müslüman, Cenab-ı Hak bu ağzı size Allah'ı zikredin, güzel şeyler söyleyin diye yaratmış. Bir de vücudunuzu, bedeninizi devam ettirmeniz için... Ağzınızın hareket etmesi ve yemeniz gerekiyor. Yani bunun amacı demek ki bir yiyip içmek, helalinden hmm. olmak kaydıyla. Vücudun sağlam olarak devamını te temin. Diğeri de e, bunu hayırlı yola kullanmak, Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, güzel şeyler söylemek için. insan olmamız sebebiyle bizim iletişim aracımız nedir? Ağızdır, konuşmaktır. Bu özellik için Cenab-ı Hak bize vermiş. Ha, biz bunu yanlış yolda kullanırsak elbette bunun bir vebali olacaktır. Belki böyle bir beyefendinin, adamın diyelim, efendiyi çıkaralım oradan, e, sövmesi sebebiyle, yani senin annenin, senin babanın dedi, e, o zaman nikahımız bozulur mu meselesi? E, ne vereceğimiz cevap? Hayır. E, bu hususlar ahlaksızlık olmakla birlikte, Nikahın bozulmasını temin etmez. Yani hı hı. nikahı ortadan kaldırmaz. E, dua etsin bu adam Allah'a, peygambere küfretmiyor olsun. Yani o zaman İnşallah tehlike öyledir. meydana geliyor. Öyle bir şey olmuş olsun. hocam. E, o tehlikeli. Yani hı. kasten bilerek bir kişi Allah'a, peygambere küfredecek olursa e, maalesef eşiyle arasındaki nikah bağı kopuyor. Yani sadece eşiyle değil aslında dinle de e, dinle bağ de kopuyor değil mi? Dinle koptuğu için zaten öyle. Yani dinden çıkıyor. Hı hı. Dolayısıyla... Dinden çıktığı için dolayısıyla eşiyle arasında e, otomatikman nikah, nikah düşüyor. Evet. Çok e, daha bu durumda ne olacak? Bu durumda Şafii mezhebine göre e, bu lafı söyledikten itibaren iddet süresi içinde Allah peygamber der kelime-i getirirse... Yeni bir nikaha gerek olmuyor. Hı hı. Hanefi mezhebine göre de böyle bir kelam eden adamın e, mevcut eşiyle mutlaka yeni bir nikah kıymaları gerekiyor. Hı hı. Bu tür e, sözlerden e, evliliğin bitmesi boşanma anlamına gelmiyor. Aralarındaki bağ evet. otomatikman kopuyor. Ancak... E, nikah bir, fes oluyor değil mi? E, yani evet geçici bir hı. kesilme söz konusu. Boşanma değil, talak hı hı. değil bu. Ee, ne yapacaklar? Ee, adamın yeniden tabi dine dönmesi icap edecek ve karşılıklı bir nikah öneriyor, öngörüyor Hanefi mezhebi. Şafi mezhebinde ise e, iddet süresi içinde yani üç defa e, adet görüp temizlenmek dediğimiz o zamana kadar e, Müslüman olacak olur, şahadet getirecek olursa Evlilik hayatları nikaha gerek olmadan devam ediyor. Evet.